Tabi Sıla Rahim çok önemli. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayeti kerimesinde mutlakilerin, müminlerin özellikleri olarak anlatılır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın pek çok hadis-i şerifinde de bu husa vurgu yapılır. Ancak biraz da vakaya bakmak lazım, reel olmak lazım. Yani efendim biraz da gerçek hayat, gerçek hayatı da dikkate almak lazım. Bazen insanın öyle bir akrabası olabilir ki, bu yakın bir akrabası da olabilir. Ancak ahlaki bir takım zafiyetler içerisindedir. Yani bir takım problemleri vardır. Efendim şahsi zafiyetler söz konusudur. Yani e, böyle bir zafiyeti olan bir insanla da siz normal bir akrabanızla gidip geldiğiniz gibi gelirseniz ve evinize her fırsatta alırsanız bu insanı o zaman e, pişman olacağınız bazı sonuçlar ortaya evet. çıkabilir. Tamam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birisi gelmiş ya Resulallah akrabalarım var. Ben onları ziyaret ediyorum onlar beni ziyaret etmiyor. İyilik ediyorum bana kötülük ediyorlar. Efendimiz şöyle demiş Sen bu hal üzerine devam edersen Melekler sana daima destekçi olur Sanki onlara kül yediriyormuş gibi Yani sen iyi yapıyorsun onlar zarar ediyorlar Şeklinde ona tavsiyede bulunmuş Ancak mesela Abdullah İbni Ömer Yine Bukhari üstünde geçen bir hadis-i şeriftir Oğullarından bir tanesi Dini bir meselede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hadisi varken Kendisi o hadise kendi yorumuna binaen Yani tamamen hadisi inkar etmek değil ama kendi yorumuna binaen babasının anlamadığı şekliyle anlıyor. Kadınların mescide gidip gitmemesiyle alakalı olarak. Ve ben eşimi mescide bırakmayacağım diyor. Ve Abdullah ölünceye kadar onunla konuşmuyor. Bakın dikkat buyurun. Bu Abdullah dediğim normal bir Abdullah değil. Hazreti Peygamber'in talebesi olan Abdullah. Hazreti Ömer'in oğlu olan Abdullah. Dört tane Abdullah'tan bir tanesi olan Abdullah. Rivayet ettiği hadislerin iki binden fazla sayıya ulaşmış olan Abdullah. Ve bu güzide talebesi Peygamber Efendimizin böyle bir tavır ortaya koyuyor. Buradan neyi çıkartacağız? Yani akrabanızdır, doğrudur. Ama ifade ettiğim gibi tamamen sizin onunla birlikteliğiniz, sıkı birlikteliğiniz devamlı zarar olarak size dönüyorsa, hı hı. ahlaki zafiyetleri varsa ve sizi her fırsatta zarara sokuyorsa, tamam silay-ı söyleyen Hazreti Peygamber, ama la yuldagul müminü min juhrin merrateyn. Bir mümin aynı delikten iki defa ısırılmaz diyen de Hazreti Peygamber. İnsanın böyle bir akrabası var. Ama kendisine tamamen zararı dokunuyorsa, efendim şerri geliyorsa ve kendisi de bunu önleme imkanı yoksa o zaman Müslüman da akıllı bir Müslümandır. Mesafeyi ne yapar? Ayarlar. Evet. Mesafeye bir ayar verir kendisi. Ona göre muameleye tabi tutar. Dolayısıyla Sıla-i Rahim'i de akrabalar arasında bu şekilde anlamak lazım. Ve her fırsatta şunu insanlara da dememek lazım. Ne yapıyorsa yapın bir şey olmaz. Efendim siz devam ettirin ilişkinizi. Ya belki adamın çok ciddi ahlaki bir problemi var. Toplumda görüyoruz şimdi. Yani aile içerisinde bile Allah muhafaza etsin nasıl ilişkiler ne olduğunu görüyoruz. Maalesef, Televizyonlardan maalesef. biliyoruz. E böyle bir ahlaki zafiyete sahip olan bir insan, akrabası, kardeşi bile olsa siz o zaman mesafeleri ne yapacaksınız? Efendim mesafelere bir ayar kendiniz vermek durumundasınız. Teşekkür